1364 numaralı konu, Zeyd bin Erkam ve Bera'nın, her soruya cevap vermekten kaçınmaları, Zeyd bin Erkam ve Bera bin Azib'e, altın ve gümüş mübadelesini sordum, hangisine sorduysam, bana, ona gidip sorun, o benden daha hayırlı ve daha alimdir, diyordu.